Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz imkansız ve hayır ola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim Sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım na imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Yansızın. Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni isyan gözüm çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah, Yüzünde benleri tane tane Türk gibi. Kadın ve şahane tane kadar güzel olunabilir ah be abi Burnu fındı kahve kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş şaba ve yıldızlar adını haykırı Hırsız var çaldın kalbim kaldım dımdızlak bu nasıl olur aşığım sıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmam rağmen düşük seni göremedim bir kere daha ben Yüzden içimde matem halen madden manen bittim kabullendim yok içaremde İnsafsız ne vicdansızsın ilhamımsın ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım insaf be imdat be insaf gözüm o Benim imkansızım imkansızım çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdimden başka itirdin beni Kızım çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin Lanet olsun insan mısın O derdin neydi derdinden Başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündü Hüznümü döve gibi üzgün yüzümdü Mümkün mü gülmek düştün. Ay ay platonik Vurumum kötü kötü komediden de komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asker ya da polis Bu çekmek Kanabis, tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş olmam ama taşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile ladesip Kafamı duvarlara vuruyorum lanet şey diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazla siler kaptırdım sorunum bu da gördüğün kısa hiç aşık olunur mu? Imkansızım imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim Neydi derdinden başka götürdü beni isyan kızım çok insafsızsın insafsızsın çok güzel sinnet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka